Canım, el Allah mı olur, çolak olur o. Allah elsiz olmaz, çolak olur o bakıyorum. Hayır, çolak... bilemeyiz yani. Niye bilmeyelim ya? Olur. Niye bilmeyelim yani? E rüzgar önerildi diyebiliriz ama... Ama yani yani. hayır, ona, ona mahsus eli vardı, ona tamam. mahsus ayağı vardı, ona biz gözü tabii, vardı. Tabii, tabii, Bizim tabii. gibi değil. Allah Allah, oğlum tamam. <gülüyor> çolak olur, Allah olur. Hani ya, işte müftüyle, müftüyle kapıştık burada bu şeyde. de. Ben sordum, Allah'ın akıllı mı? Yok mu? dedim müftüye. Yok dedi, Allah mecnun mu dedim. Tamam. E, değil dedi, peki nerede esma Esma'yı Lüçna'dan akıl? Esma'yı Lüçna'dan akıl nerede? esma Esma'yı Zati, Esma'yı Şifatiye'de nerede dedi şey? Yani var mı akıl, yok. E peki, bu sefer Müftü Çiçek'te bu deli sual dedi bana. Ben dedim Müftüye, bu deli suali değil, sen bilmiyorsun, cahilsin dedim Müftüye. Bu usta cihci mi var senin dedim, Mustafa'nın küsüne. Bu, bu Selahattin Efendi değil, bunu ne ver, Abdurrahman Şeref Bey. Ondan sonra dedim, sen bilmiyorsun, diye ben bilmiyorum, ben sana ödeyeceğim bunu. Tevazu Bırak kibirini, bildiğini unut, söyleteceğim, hadi söyle, söyleyemedi. ve <gülüyor> dargın gitti, ara benle. Bu mesajdan da var, Hatta alanın eli kolu bile, her şeyi vardır. Başarı olan, gören, evet. işiden, duyan, evet. duymak için kulak lazım. Evet. Dedik bize mahsus, hayır bize mahsus değil ama yani, oldu, bilmeyiz. Onun şahsiyetine, zat-ı ait bir şey ama evet. nedir, evet. bilmiyoruz çünkü. Evet. Ne sıfat zatiyede var, ne sıfat-ı zıbudiyede var yani. Allah'ı terley mehum olarak gösteriyorlar. Olmaz öyle. Mehum Allah diye olmaz mevhum, mehuma ibadet olmaz.